Sörf Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Mühendisin başparmağı. Arkadaşlarımız boyunca çözmesi için dostum Sherlock Holmes'e iletilen onca problemin arasında benim tarafından ona sunulan yalnızca iki tane olay oldu. Birincisi Bay Hatterley'in başparmağı ile ilgili olanı. Öteki de Albay Warburton'un deliliği ile ilgili olanıydı. Bunlardan ikincisi. Dikkatli ve özel yeteneklere sahip bir araştırmacı için daha ilginç olabilir. Ama diğeri başlangıcıyla öylesine garip, ayrıntılarıyla öylesine dramatikti ki özellikle bu vakanın kayda geçirilmesinin daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Gerçi bu vakada dostum o inanılmaz sonuçlara varmasını sağlayan kendine özgü yöntemlerini kullanmaya pek gerek duymadı. Hikaye bildiğim kadarıyla gazetelerde birçok defa yer almıştı. Ama tıpkı o tarz anlatımların tümünde olduğu gibi yarım sütuna geçirilen bir haberin etkisi çok az olur. Özellikle de olayların tek tek gözümüzün önünde gelişmesini, sırrın basamak basamak çözümünü görmekle kıyaslayacak olursak, yaşandığı zaman içinde bulunduğumuz durum beni çok etkilemişti. Ve aradan iki yıl geçmesine rağmen bu etkinin azaldığını söyleyemem. Şimdi anlatacağım olay 1889 yazında, Evliliğimden hemen sonra gerçekleşti. Doktorluğa geri dönmüş, Baker sokağındaki odamızdan ayrılmıştım. Ama ziyaretlere sürekli devam ediyor ve bohem alışkanlıklarından vazgeçip en azından bizi ziyarete gelmesi için arada bir honsu teşvik etmeye çabalıyordu. İşim sürekli artıyordu. Paddington istasyonuna çok yakın olduğum için işçiler arasından da hastalar gelmeye başlamıştı. Izdırap dolu, müzmin bir hastalığın pençesinden kurtardığım hastalarımdan biri, her fırsatta yeteneklerimi övüyor ve etkileyebildiği her hastayı bana gönderip duruyordu. Bir sabah saat 7'den hemen önce, Peddington'dan iki adamın gelmiş olduğunu ve bekleme odasında beni beklediklerini söyleyen hizmetçimiz tarafından uyandırıldım. Tren yolu kazalarının aciliyetini bildiğim için çabucak giyindim ve aşağıya koştum. Aşağıya inerken eski arkadaşım bekçi odadan çıkıp, kapıyı arkasından sıkıca kapattı ''Onu getirdim'' diye fısıldadı omzunun üzerinden baş kapıyı işaret ederek ''Ama merak etme durumu iyi'' ''Peki ne oldu?'' diye sordum çünkü odama tuhaf bir yaratığı kıstırmış gibi davranıyordu ''Yeni bir hasta'' diye fısıldadı ''En iyisi onu kendim getireyim dedim böylece kaçmaya fırsatı olmazdı artık sağ salim burada neyse şimdi gitmem lazım doktor biliyorsun benim de senin gibi bazı görevlerim var Dedi göz kırparak. Ardından hemen gitti. Teşekkür bile edememiştim. Görüşme odama girdim. Masada sade giyimli bir beyefendi oturuyordu. Eline her tarafı kan lekeleriyle dolu bir mendil sarmıştı. Gençti. Yaşı 25'ten fazla olamazdı. Ve güçlü, erkeksi yüz hatları vardı. Ama yüzü inanılmaz derecede solgundu. Ve zorlukla kontrol altında tutabildiği bir korku içindeymiş gibi davranıyordu. ''Sizi bu kadar erken rahatsız ettiğim için üzgünüm doktor bey.'' dedi. Ama bu gece çok önemli bir kaza geçirdim. Sabah treniyle geldim ve Paddington istasyonunda bir doktoru nerede bulabileceğimi sorar sormaz, iyilik sever biri beni buraya kadar getirme nezaketinde bulundu. Hizmetçinize bir kart vermiştim ama görüyorum ki onu sehpanın üzerinde unutmuş. Kartı alıp inceledim. Bay Victor Hedderley, Hidrolik Mühendisi, 16A, Victoria Caddesi, 3. kat. Sabahki ziyaretçimin ismi ve adresi böyleydi. ''Sizi beklettiğim için üzgünüm. Sıkılmış olmalısınız.'' dedim sandalyeye oturarak. ''Anladığım kadarıyla bir gece yolculuğundan yeni gelmişsiniz. Bu bile yeterince sıkıcı.'' ''Hayır, gecem pek sıkıcı geçmedi.'' dedi ve gülmeye başladı. Arkasına yaslanmış, sarsılarak, yüksek sesle gülüyordu. Bütün tıbbi tecrübelerim bana bu gülüşün kötüye işaret olduğunu hissettirdi. ''Sakin ol.'' diye bağırdım. Kendine gel. Hemen bir bardak su verdim. Boşunaydı. Gülme krizine tutulmuştu. Güçlü tabiatlı insanların büyük bir tehlike atlattıktan sonra girebildikleri tarz bir nöbetti. Sonunda kendine geldi. Beti benzi atmıştı ve yorgun görünüyordu. Kendimi aptal durumuna soktum dedi. Hayır, hiç de değil. Hadi şunu için bakalım. İçine biraz brandy de kattığım suyu içtikten sonra kansız yanaklarına biraz renk geldi bakın bu iyi geldi dedi şimdi doktor acaba baş parmağımla daha doğrusu baş parmağımın olması gereken yerle ilgilenebilir misiniz mendili açıp elini uzattı sinirlerim sağlam olmasına rağmen ben bile gördüğüm manzara karşısında ürperdim parmak kökünden kesilmişti aman tanrım diye bağırdım korkunç bir yara bu çok fazla kanamış olmalı evet epey fazla Kesildiğinde bayıldım ve sanırım uzunca bir sürede baygın kalmışım. Kendime geldiğimde hala kanıyordu. Bunun üzerine bileğimin etrafına mendilimin bir köşesini sıkıca sardım ve bir tahtayla destekledim. Tek kelimeyle mükemmel, operatör olmalıydınız. Aslında hidrolik bir durum, bu da bildiğimiz gibi uzmanlık alanım. Yarayı inceledim ve teşhisi koydum. Bu çok ağır ve sivri bir şeyle yapılmış. Satır gibi bir şeydi, dedi. Bir kazaydı herhalde. Hayır, kesinlikle değil. Nasıl, bir saldırı mıydı yani? Kesinlikle. Beni korkutuyorsunuz. Yereyi temizledim ve sargı beziyle kapattım. Arada sırada dudağını ısırdıysa da işlem boyunca hiç sesini çıkarmadan oturdu. Bitirdiğimde, ''Şimdi nasılsınız?'' diye sordum. Harika, brendiniz ve sargınız sayesinde yeniden doğmuş gibiyim. Çok halsiz düştüm ama gerçekten de yorucu bir geceydi. Bir süre konuşmazsanız daha iyi olur. Belli ki sinirleriniz bozuk. Hayır artık değil. Hikayemi zaten polise anlatmak zorunda kalacağım ama aramızda kalsın. Bu yaram olmasa bana inanacaklarını pek sanmıyorum. Çünkü başımdan geçenler olağanüstü şeyler. Üstelik anlattıklarımı destekleyebilmek için pek kanıtım da yok. Bana inanacak olsalar bile onlara sunabileceğimi buçları o kadar az ki adaletin yerini bulma olasılığı yok gibi. Heh diye bağırdım. Çözülmesini istediğiniz bir problem varsa, polise gitmeden önce arkadaşım Sherlock Holmes'e gitmenizi öneririm. Ah, onun ismini daha önceden duymuştum, dedi ziyaretçim. Ve davayla ilgilenecek olursa çok sevinirim. Tabii ki polise gitmem gerekecek ama önce arkadaşınıza gitsem iyi olur. Oraya nasıl gideceğimi anlatır mısınız? Daha iyisini de yaparım. Sizi oraya kendim götürürüm. Size gerçekten minnettar olurum. Bir araba çağırıp beraber gideriz. Zamanında gidersek birlikte kahvaltı da edebiliriz. Ne dersiniz? Zaten hikayemi anlatana kadar kendimi rahatsız edemem. O zaman hizmetçime söyleyeyim de bir araba çağırsın. Hemen dönerim. Yukarı koşup karıma durumu kısaca anlattım. Beş dakika sonra Baker Sokağı'na doğru yola koyulmuştuk bile. Sherlock Holmes'u tam tahmin ettiğim gibi sabahlığıyla oturma odasında oturmuş... Times'daki şahsi ilanlar sütununu okurken bulduk. Bir gün önceden arta kalan, şöminesinin üzerinde dikkatlice kurutulmuş olduğu tütün karıntılarından oluşan kahvaltı öncesi piposunu tüttürüyordu. Bizi her zamanki sakin tavrıyla karşıladı. Üçümüze kahvaltı söyledi ve beraber mükemmel bir yemeğe oturduk. Kahvaltımız bittiğinde konuğumuzu koltuğa oturttu. Başının arkasına yumuşak bir yastık yerleştirdi ve hemen yanına bir bardak brandy ve su koydu. ''Başınızdan geçen her neyse Bay Haderly sıradan bir şey olmadığını görebiliyorum.'' diye söze girdi. ''Rica ederim uzanın ve kendinizi evinizdeymiş gibi hissedin. Bizi anlatabileceğiniz her şeyi anlatın. Yorulduğunuzda durup gücünüzü toplamak için birkaç yudum içmeyi de ihmal etmeyin.'' ''Teşekkür ederim ama doktor yaramı sardığından beri kendimi çok daha iyi hissediyorum.'' Ve sizin kahvaltınızda tedaviyi tamamladı sanırım. Değerli vaktinizi mümkün olduğu kadar az harcamak için yaşadıklarımı anlatmaya hemen başlayacağım. Ben tam karşısında otururken Holmes meraklı ve uyanık kişiliğini gizleyen o bitkin ve yorgun haliyle geniş koltuğuna oturdu. Ve beraberce konuğumuzun ilginç hikayesini dinlemeye başladık. Londra'da tek başına yaşayan yetim ve bekar biriyim. Hidrolik mühendisiyim. Ve tanınmış bir firma olan Banner Matheson'da 7 yıl çalıştım. 2 yıl önce artık görevimi tamamlamış ve de zavallı babamın ölümüyle oldukça yüklü bir miktar paraya da sahip olmuşken kendi işimi kurmaya karar verdim ve Victoria Caddesi'nde bir yer tuttum. Sanırım kendi işini yapmaya karar veren herkes ilk deneyimlerin zor olduğunu bilir. Benim için de tam olarak böyle oldu. 2 yıl boyunca 3 görüşme ve küçük bir işten başka bir şey yapamadım. Mesleğimin bana sağladığı tam olarak bu kadardı. Her gün sabah saat 9'dan, öğlenden sonra saat 4'e kadar küçük iş yerimde oturup bekledim. Tabi sonunda umudum tükendi ve asla başaramayacağıma inanmaya başladım. Neyse, dün tam ofisimi terk etmek üzereydim ki sekreterim odaya girerek dışarıda benimle iş için görüşmek isteyen bir beyefendinin beklediğini söyledi. Üzerinde albay Lysander Stark yazan bir de kart getirmişti. Hemen arkasından albayın kendisi de odaya girdi. Oldukça uzun boylu ama inanılmaz zayıf bir adamdı. Hayatım boyunca onun kadar zayıf bir adam gördüğümü hatırlamıyorum. Çok sivri bir burnu ve çenesi vardı ve yanaklarının derisi sivri yüz hatlarından dolayı gergin görünüyordu. Yine de sağlıklı görünüyordu. Çünkü gözleri parlak, adımları hızlı ve hareketleri enerji doluydu. Sade ama şık giyimliydi ve yaşı da Tahminime göre 40'a yakındı. Bay Hederli, dedi. Alman aksanına benzer bir aksanla. Bana tavsiye edildiniz, Bay Hederli. Sırf mesleğini profesyonelce yapan biri olarak değil. Aynı zamanda ihtiyatlı ve sır saklayabilen biri olduğunuz için. Böyle bir iltifat karşısında her genç adamın hissedebileceği gibi onur duydum ve saygıyla eğildim. Beni böylesine güzel tanıtanın kim olduğunu sorabilir miyim, dedim. Belki de size bunu şu an için söylemesem daha iyi olur. Aynı kaynaktan öğrendiğime göre yetimsiniz. Evli değilsiniz ve Londra'da tek başınıza oturuyorsunuz. Bütün bunlar doğru diye cevap verdim. Merakımı bağışlayın ama bunun mesleki yeteneklerimle ilgisini anlayamadım. Yanlış anlamadıysam benimle iş görüşmeye geldiniz. Kesinlikle. Söylediğim her şeyin önemini zaten göreceksiniz. Sizin için bir işim var ama tam bir gizlilik şart. ''Anlıyorsunuz ya, tam gezledik ''Bunu da ailesiyle yaşayan bir adamdan ziyade, yalnız yaşayan birinden beklemek daha kabullenir bir şey.'' ''Sır tutacağıma dair söz verirsem.'' dedim. ''Bunu kesinlikle yapacağımı bilmenizi istiyorum.'' Konuştuğum süre boyunca bana çok sert baktı. Daha önce hiç bu kadar şüphe dolu, sorgulayıcı bir bakış görmemiştim. ''Söz veriyor musunuz öyleyse?'' dedi sonunda. ''Evet, veriyorum.'' Öncesinde ve sonrasında tam ve kesin bir sessizlik için bile İşle ilgili ne yazılı ne de sözlü tek bir yorumda bulunulmayacak. Size söz verdim. Çok iyi. Birden ayağa fırladı ve yıldırım hızıyla odanın öbür tarafına koşup kapıyı açtı. Hol boştu, geri döndü ve ''Bu da tamam. Bazı sekreterlerin patronlarının işleri konusunda ne kadar meraklı olduğunu bilirim. Artık rahat rahat konuşabiliriz.'' dedi. Sandalyesini benimkinin hemen yanına çekti ve tekrar bana o şüphe dolu bakışlarını yöneltti. Adamın tuhaf davranışları içimde korkuya yakın bir iticilik duygusu uyandırmaya başlamıştı. Bir müşteriyi kaçırma korkusu bile içimdeki huzursuzluğumu saklamama yetmedi. ''Rica ederim, artık geliş nedeninizi söyleyin beyefendi.'' dedim. ''Zamanım değerlidir.'' Son cümlemi söylememiş olmayı nasıl da isterdim bir bilseniz... Fakat kelimeler ağzımdan fırlamıştı bile. Bir gecelik iş için 1100 çiline ne dersiniz? Çok güzel. Bir gecelik iş diyorum ama bir saat demek daha doğru olur. Sizden istediğim bozulan bir hidrolik baskı makinesine bakmanız. Bozukluğun nerede olduğunu söylemeniz gerisini kendimiz de halledebiliriz. Ne dersiniz? Kolay bir iş gibi görünüyor. Üstelik kazancı da harika. Kesinlikle öyle. Bu gece son trenle gelmenizi istiyoruz. Nereye? Berkshire, Eiford'a. Oxfordshire sınırına yakın küçük bir yer. Paddington'dan kalkan trene binerseniz 11.25 geçe gibi orada olursunuz. Anlaştık. Ben siz orada bir arabayla bekliyor olacağım. Demek baya bir yol gideceğiz öyle mi? Evet. Yerimiz kasabanın dışında. Eiford istasyonundan en az 7 mil uzakta. Öyleyse gece yarısından önce oraya varmamız pek mümkün görünmüyor. Büyük bir ihtimalle bir dönüş direni de bulamam. Bu durumda geceyi sizde geçirmek zorunda kalacağım. Evet, size kolaylıkla bir oda ayarlayabiliriz. Bu oldukça garip bir durum. Daha uygun bir saatte gelsem olmaz mı? Geç gelmenizin en iyisi olacağı konusunda kararlıyız. Aslında işinin doruk noktasına ulaşmış meslektaşlarınıza ödenecek bir miktarı sizin gibi genç ve tanınmamış bir beyefendiye vermemizin sebebi bu duruma aldırmamanız için. Ama vazgeçmek istiyorsanız henüz hiçbir şey için geç değil tabi. Teklif ettiği parayı ve benim için ne kadar faydalı olacağını düşündüm. Hayır vazgeçmiyorum dedim. isteklerinizi memnuniyetle yapacağım. Ama benden ne beklediğiniz konusunda biraz daha bilgilenmek isterim. Pek tabi. Sizden istemiş olduğumuz gizlilik yemininin merakınızı uyandırmış olması çok doğal. Her ayrıntıyı sunmadan... Sizden bir şey talep etmek istemem. Akşam üzeri kimseyi beklemiyorsunuz değil mi? Kesinlikle hayır. Öyleyse anlatayım. Kirli toprağın ne kadar değerli olduğunu ve İngiltere'de yalnızca bir iki yerde bulunduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Duymuştum. Bir süre önce Reininge yakın bir yerde küçük, çok küçük bir yer aldım. Şans eseri arazimde kirli toprak kaynağının olduğunu fark ettim. Ancak... Yaptığım inceleme üzerine bu kaynağın oldukça küçük olduğunu ve sağında solunda bulunan çok daha büyük iki kaynağı birleştirdiğini gördüm. Ne var ki bu iki kaynak komşularımın topraklarıydı. Bu iyi insanlar neredeyse bir altın madeni kadar değerli bu şeyin topraklarında bulunduğundan tamamen habersizdi. Doğal olarak onlar gerçek değerini keşfetmeden topraklarını satın almak istedim. Ama ne yazık ki bunun için yeterli param yoktu. Neyse birkaç dostuma sırrımı anlattım. Ve onlar da kendi küçük kaynağımızı gizlice işleterek komşuların arazisini satın alabilmek için gereken parayı kazanabileceğimizi söylediler. Şimdi bir süreden beri bunu yapıyoruz. Ve işlerimizde bize yardımcı olsun diye hidrolik bir pres makinesi kurduk. Bu makine daha önce de söylediğim gibi bozuldu. Ve şimdi sizin önerinize ihtiyaç duyuyoruz. Sırrımızı özenle koruyoruz. Küçük evimize hidrolik mühendisinin girip çıktığı öğrenilirse... Büyük bir merak uyanır. Hatta bir araştırma bile başlatılabilir. Anlıyorsunuz ya, böyle bir şey bütün planlarımızı bozar. İşte bunun için, bu gece Eyford'a gittiğimizi kimseye söylemeyeceğinize dair sizden söz vermenizi istedim. Yeterince açıklayıcı oldu mu? Sizi gayet iyi anladım, dedim. Anlayamadığım tek nokta, kirli toprağı çıkartmak için hidrolik bir basma makinesine neden ihtiyaç duyduğunuz. Bildiğim kadarıyla bir çukurdan... Çakıl taşı çıkartmak için nasıl kürek kullanılıyorsa, kili toprak için de aynı yöntem kullanılır. ''Ah'' dedi hiç umursamadan. ''Biz kendi yöntemlerimizi kullanıyoruz. Toprağı küçük tuğlalar haline getiriyoruz. Böylece ne olduklarını belli etmeden onları götürebiliyoruz. Ama bu önemsiz bir ayrıntı. Size her şeyi anlattım Bay Haderly ve size güvendiğimi gösterdim sanırım.'' Ayağa kalktı. ''Öyleyse sizi saat 11'i çeyrek geçe Eyford'da bekleyeceğim.'' dedi. Orada olacağımdan şüpheniz olmasın beyefendi. Ayrıca kimseye tek kelime etmek yok. Bana uzun, sorgulayıcı ve son bir bakış attı. Ve elimi soğuk ve gevşek bir şekilde sıktıktan sonra aceleyle odamızdan çıktı. Neyse, her şeyi sakin kafayla tekrar düşündüğümde bana gelen bu ani işe sizin de anlayacağınız gibi oldukça şaşırdım. Bir yandan çok memnundum tabi. Çünkü teklif edilen para normalde hizmetlerim karşılığında alacağım miktarın neredeyse 10 katıydı. Üstelik bu siparişin arkasında getirebilirdi. Öte yandan müşterimin yüzü ve davranışları bende çok olumsuz bir izlenim yaratmıştı. Killi toprakla ilgili açıklaması da benim gece yarısı oraya gitmemi gerektirecek bir şey değilmiş gibi geliyordu. Bir de birine bir şey anlatırım diye abartılı bir korkusu vardı. Neyse bütün korkularımı bir yana attım. Akşam yemeğimi erkenden yedim. Paddington'a gittim ve yola koyuldum. Reading'e vardığımda hem araba hem de istasyon değiştirmek zorunda kaldım. Ama Eiford'a giden son trene yetiştim ve saat 11'i biraz geçe küçük, aydınlatılmamış istasyona ulaştım. Orada inen tek yolcu bendim ve platformun üzerinde elinde lambası, yarı uykulu bir kapı görevlisinden başkası yoktu. Neyse küçük kapıdan dışarı çıktığımda sabahki konuğumu sokağın karşısındaki gölgede beklerken buldum. Tek bir kelime etmeden beni koltuğumdan yakaladığı gibi kapısı açık duran arabanın içine soktu. İki taraftaki pencereleri kaldırdı. Tahtaya birkaç defa vurdu ve hızla yola koyuldu. Tek at diye araya girdi Holmes. Evet yalnızca bir. Rengini görebildiniz mi? Evet arabaya bindiğimde yanlardaki ışığından gördüm. Kestane rengiydi. At yorgun muydu yoksa dinlenmiş mi? Dinlenmiş ve taptazı. Teşekkür ederim. Sözünüzü kesmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Lütfen bu son derece ilginç hikayenizi anlatmaya devam edin. Yola çıktıktan sonra en az bir saat boyunca gittik. Albay Lysander Stark bana yalnızca 7 mil demişti ama gittiğimiz hızı ve süreyi düşündüğümde en az 12 mil olduğuna bahse varım. Bütün yol boyunca yanımda sessizce oturdu. Ara sıra ona doğru göz ucuyla baktığımda beni büyük bir dikkatle incelediğini fark ettim. Oraların yolları pek iyi değil galiba. Çünkü korkunç bir şekilde sallanıp duruyorduk. Dışarı bakıp bulunduğumuz yerle ilgili bir şeyler görmek istediysem de pencereler buzlu camla kaplanmış olduğu için görebildiğim tek şey yanından arada bir geçtiğimiz ışıkların puslu parlaklığıydı. Arada bir yolculuğun monoton havasını bozmak için birkaç kelime sarf ettiysem de Albay tek heceli cevaplarla yetiniyordu ve sohbet daha başlamadan bitiyordu. Neyse sonunda bozuk yol yerini düzgün çakıl taşlı bir yola bıraktı ve araba durdu. Albay Lysander Stark hemen dışarı fırladı. Arkasından indiğimde beni çabucak açık bir kapıdan içeri itti. Arabadan inmiş ve hemen bir hole girmiştik. Böylece evin önüne ait en ufak bir şeyi dahi görememiştim. Kapıdan içeriye adım atar atmaz kapı arkamdan hızlı bir şekilde kapandı ve uzaklaşan arabanın belli belirsiz tekerlek tangırtılarını duydu. Evin içi zifiri karanlıktı ve albay bir şeyler homurdanarak kibrit aranmak için el yordamıyla dolanıp duruyordu. Birden holün öbür ucunda bir kapı açıldı ve altından bir ışık huzmesi vurdu. Başının üzerine kaldırmış olduğu bir gaz lambası tutan ve bize meraklı gözlerle bakan bir kadın göründü. Güzel olduğunu görebiliyordum ve üzerine vuran ışığın yardımıyla Üzerinde pahalı bir elbise olduğunu da anladım. Bilmediğim bir dilde kulağıma bir soru gibi gelen bir şeyler söyledi. Ve Albay tek hecelik bir ile cevap verdiğinde kadın öyle bir şaşırdı ki neredeyse lambayı elinden düşürecekti. Albay Lysander Stark yanında gidip kulağına bir şeyler fısıldadı. Ve ardından onu geldiği odanın içine doğru itip elinde lambayla tekrar bana döndü. ''Bu odada birkaç dakika beklemenizi rica edeceğim.'' dedi. Başka bir kapıyı açarak. Ortasında üzerinde bir sürü Almanca kitabın bulunduğu yuvarlak bir masası olan küçük, sessiz ve sade döşenmiş bir odaydı. Albay Lissender Stark lambayı kapının yanında duran bir komodinin üzerine bıraktı. Sizi fazla bekletmeyeceğim dedi ve karanlıkta kayboldu. Masanın üzerindeki kitaplara bir göz attım ve Almanca konusundaki bilgisizliğime rağmen İkisinin bilimsel kitaplar, diğerlerinin ise şiir kitapları olduğunu anlayabildim. Manzarayı merak edip dışarısını görebilmek için pencereye gittim ama görebildiğim tek şey sıkıca kapanmış meşeden bir kepenkti. Tam anlamıyla sessiz bir evdi. Holde bir yerde yüksek sesle tik tak eden eski bir saatin sesini duyabiliyordum. Onun haricinde hiç ses yoktu. Huzursuz olmaya başladım. Bu Almanlar da kimdi? Ve bu garip gözden ırak yerde neden yaşıyorlardı? Burasın neresiydi? Eyford'dan 10 mil uzaktaydım. Tek bildiğim buydu. Kuzeyde mi, güneyde mi, doğuda mı, batıda mı olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ama o konuya gelince Reading ve büyük ihtimalle diğer büyük kasabalarda 10 millik bir çevre içinde kalıyordu. Yani burası belki de sandığım kadar gizli bir yer değildi. Yine de sessizliği göz önüne aldığımda şehir dışında olduğumuz kesindi. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolanıyor, moralimi düzeltmek için kendi kendime sessizce bir şarkı mırıldanıyor ve bin şilini kesinlikle hak ettiğimi düşünüyordum. Birdenbire önceden sessizliği bozan hiçbir işaret olmaksızın odanın kapısı yavaşça açıldı. Daha önce görmüş olduğum kadın, arkasında Hol'un karanlığı, meraklı ve güzel yüzünde lambanın sarı ışığı yansımış halde kapıda duruyordu. Korkudan yüzü bembeyazdı. Görüntüsü içimi ürpertti. Titreyen bir parmakla sessiz olmam için işaret verdi. Ve arkasındaki alacak karanlığa korkak bakışlar fırlatarak bozuk bir İngilizce ile birkaç kelime fısıldadı. Sizin yerinizde olsam giderdim. Dedi sakin olmaya çabalayarak. Giderdim, burada kalmazdım. Burada yapabileceğiniz bir şey yok. Ama hanfendi dedim. Henüz görevimi tamamlamadım. Makineyi görmeden gitmem mümkün değil. Beklemeniz iyi olmaz diye devam etti. Kapıdan çıkabilirsiniz. Kimse engel olmaz. Gülümseyip kafamı salladığımı görünce çekingenliğini üzerinden atıp ellerini kavuşturmuş bir halde bir adım ileri atıldı. ''Tanrı aşkına'' diye fısıldadı. ''Çok geç olmadan git buradan.'' Ama ben doğuştan biraz inatçıyımdır. Alacağım parayı, yorucu yolculuğumu ve görünüşte hiç de hoş geçmeyecek olan bu geceyi düşündüm. Hepsine bir hiç uğruna mı katlanıyordum? Bana verilen görevi yerine getirmeden ve paramı almadan neden kaçacakmışım? Bu kadını hiç tanımıyordum. Belki de biraz rahatsızdı. Söyledikleri beni itiraf edemeyeceğim kadar sarsmış olsa da cesurca kafamı sallamaya devam ettim bulunduğum yerde kalmaya kararlı olduğumu ifade ettim. Tam isteğini tekrar edecekti ki yukarıda bir kapı kapandı ve merdivende ayak sesleri duyuldu. Kısacık bir an için kulağını seslere verdi. Ellerini çaresizlik içinde kaldırdı ve tıpkı geldiği gibi sessiz bir şekilde kayboldu. Yeni gelenler, Albay Lysander Stark ve bana Bay Ferguson olarak tanıtılan kısa boylu şişman bir adamdı. Kendisi sekreterim ve idarecim olur dedi albay. ''Bu arada bu kapıyı kapatmamış mıydım? Umarım Ceyran'da kalmadınız.'' ''Hayır, tam tersine.'' dedim. ''O da bana biraz havasız geldiği için kendim açtım.'' Bana şüpheli bakışlarından birini daha atıp ''Öyleyse işimize başlasak daha iyi olacak sanırım.'' dedi. ''Bay Ferguson ile beraber sizi makineye götüreceğiz. Şapkamı giysem iyi olacak öyleyse.'' ''Hayır, makine evin içinde.'' ''Ne? Kirli toprağı evin içinden mi çıkartıyorsunuz?'' ''Hayır, hayır.'' burada sadece presliyoruz. Neyse bunları boş verelim. Sizden istediğimiz tek şey makineyi inceleyip bize bozukluğunun nerede olduğunu söylemeniz. Albay lambayla beraber en önde ben ve şişman idareci arkasından beraberce üst kata çıktık. Koridorları, pasajları, dar merdivenleri ve küçük alçak kapılarıyla labirent gibi bir evdi. Üst katta hiçbir yerde halı ya da mobilya yoktu. Duvar kağıtları dökülüyordu. Ve nem duvarlarda sağlıksız yeşil şekiller oluşturmuştu. Her şeyi doğal karşılıyormuş gibi görünmeye çalıştıysam da kadının uyarılarını unutmamıştım. Söylediklerini hafife almıştım ama gözüm yine de bu iki adamın üzerindeydi. Ferguson sakin ve suratsız bir adama benziyordu. Söylediği birkaç kelimeden en azından benim gibi İngiliz olduğunu anladım. Sonunda Albay Lysander Stark kilidini açtığı küçük bir kapının önünde durdu. Aynı anda üçümüzün sığamayacağı kadar küçük, kare biçiminde bir odaya açılıyordu. Ferguson dışarıda beklerken albay beni içeri soktu. ''Şu anda hidrolik presin içinde duruyoruz.'' dedi. Birisi mekanizmayı şu anda çalıştıracak olsa, sanırım bu bizim için pek hoş bir deneyim olmaz. Bu küçük odanın tavanı aslında alçalan bir pistonun ucunu oluşturuyor. Ve alçaldığında üzerinde durmakta olduğumuz bu metal tabana, Tonlarca güç uygulayarak presleme işlemini tamamlıyor. Dışarıda gücü karşılayıp uzmanlık alanınıza girdiği için anlayabileceğiniz şekilde onu ileten ve kat kat arttıran küçük hidrolik tanklar var. Makine hala çalışıyor ama zaman zaman takılıyor ve nedense gücünden düşmüş durumda. Makineyi inceleyip durumu nasıl düzeltebileceğimizi anlatma nezaketinde bulunursanız seviniriz. Lambayı elinden aldım ve makineyi dikkatlice gözden geçirdim. Muazzam büyüklükte inanılmaz bir basınç uygulayabilecek kapasitede bir makineydi. Dışarı çıkıp kontrol düğmelerinden birini çevirdiğimde çıkan sesten silindirlerden birinde küçük bir sızıntı olduğunu hemen kavradım. Yaptığım incelemeler sonucunda pistonun kafasındaki lastik bandın bozulup işlevini yerine getiremez hale gelmiş olduğunu gördüm. Güç kaybının sebebi belli ki buydu. Söylediklerimi dikkatlice dinleyip Bozuklukları nasıl gidereceklerine dair mantıklı sorular yönelten arkadaşlarıma bunları gösterdim. Gereken açıklamaları yaptıktan sonra kendi merakımı gidermek için makinenin ana parçasının bulunduğu odacığa girdim. Killi toprakla ilgili hikayenin uydurma olduğunu anlamamak için kör olmak gerekirdi. Bu denli güçlü bir mekanizmayı öyle fuzuli bir işlem için kullanmak çok aptalca olurdu. Duvarlar tahtaydı ama zemin büyük bir demir parçasından oluşuyordu. Tabanı daha yakından incelediğimde bütün zemini kaplayan ince bir metal toz olduğunu fark ettim. Durmuş ve ne olduğunu iyice anlamak için tozu karıştırıyordum ki arkamdan kendi kendine Almanca bir şeyler mırıldanan albayın sesini duydum. Bembeyaz kesilmiş bir halde bana bakıyordu. Ne yapıyorsun orada diye sordu sertçe. Bana anlattığı saçma hikayeye inanmadığım için kızmıştım. Hayranlıkla kirli toprağın kalitesini seyrediyordum dedim. ''Sanırım ne için kullandığınızı bilsem, makinanızla ilgili bilmek istediğiniz her şeye daha kolay cevap verebilirdim.'' Kelimeler ağzımdan çıktığı anda o kadar sert bir üslupla konuştuğuma pişman oldum. Albayın yüzü sertleşti ve gri gözlerinde uğursuz bir ışık belirdi. ''Pekala.'' dedi. ''Makine ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz.'' Geriye doğru bir adım attı. Küçük kapıyı hızla kapattı ve anahtarı çevirdi. Ona doğru koşup koluna asıldım. Ama tekmelerimin, yumruklarımın karşısında hiç yılmadan duran sağlam bir kapıydı. ''Hey!'' diye bağırdım. ''Hey albay! Çıkarın beni buradan!'' Birden sessizliğin ortasında yüreğimi ağzıma getiren bir ses duydum. Kaldıraşların tıngırtısı ve sızdıran silindirin sesleriydi. Albay motoru çalıştırmıştı. Lamba, motoru incelemek için durduğumda koymuş olduğum yerde duruyordu. Yaydığı ışıkta siyah davanın yavaş yavaş sarsılarak üzerime doğru geldiğini gördüm. Belki ilk başta o kadar tehlikeli görünmüyordu ama herkesten daha iyi biliyordum ki gücü bir dakikadan az bir sürede beni şekilsiz bir püre haline getirebilecek kadar fazlaydı. Çığlıklar atarak kapıya atıldım ve tırnaklarımla kilidi parçalamaya çalıştım. Albaya beni bırakması için yalvarıyordum ama kaldıraşların acımasız gürültüsü çığlıklarımı boğuyordu. Tavan kafamın 10-15 santim üzerine kadar inmişti. Elimi kaldırdığımda sert pürüzlü yüzeyini hissediyordum. Birden ölümümün acısının onu hangi pozisyonda karşıladığıma göre oldukça değişeceği fikri aklımdan bir yıldırım gibi geçti. Yüz üstü yattığım takdirde ağırlık omurgama binecekti. O korkunç anı düşünmek bile beni çılgına çevirmeye yetiyordu. Belki diğer türlüsü daha kolay olurdu. Ama düşününce yerde yatıp üzerime gelen siyah gölgeye bakacak kadar korkusuz olabilecek miydim? Artık dik duramaz hale gelmiştim ki gözüm içimdeki umut ışığını canlandıran bir şeye takıldı. Daha önce de söylediğim gibi odanın tabanı ve tavanı demirden duvarları tahtadandı. Etrafıma son olarak hızlı bir bakış fırlattığımda iki tahtanın arasından sızan ve oradaki küçük bir panel geriye doğru çekildikçe genişleyip duran sarı incecik bir ışık gördüm. Orada kurtulmamı sağlayacak bir kapı olduğuna bir türlü inanamıyordum. Bir saniye kadar sonra o geçişten sıyrılmış ve yarı baygın halde diğer tarafta yatıyordum. Panel arkamdan tekrar kapanmıştı. Ama lambanın şangırtısıyla hemen ardından metal yüzeylerin birleşmesinden çıkan ses, ölümden nasıl gılpayı kurtulduğumu anlatıyordu. Bileğimin sertçe çekiştirilmesiyle kendime geldim. Dar bir koridorda taş bir zeminin üzerinde yatıyordum. Ve yanımda sağ eliyle bir mum tutarken sol eliyle beni çekiştirip duran bir kadın vardı. Aptal gibi davranıp uyarısına kulak asmadığım dostumun ta kendisiydi. Gel gel diye bağırıyordu nefes nefese. Her an gelebilirler. Orada olmadığını görecekler. Çok az zamanımız var. Hemen gelmelisin. Bu defa uyarısına karşı gelmedim. Titreyen bacaklarla ayağa kalktım ve peşinden giderek koridordan ve merdivenden aşağıya koştum. Tam başka bir koridora ulaşmıştık ki koşan ayakkabıların sesiyle iki adamın bağırışını duyduk. Biri bizim olduğumuz kattan diğerine cevap veriyor öbürü de bir alt kattan sesleniyordu. Yol göstericim olduğu yerde dondu ve çıldırmak üzereymiş gibi etrafına bakındı. Ardından penceresinden ayın parıldadığı bir yatak odasına açılan bir kapıyı açtı. Bu tek şansın dedi. Çok yüksek ama belki de atlayabilirsin. O konuşurken pasajın öbür ucunda bir ışık göründü ve bir elinde lamba, diğer elinde bir kasabın satırına benzeyen silahıyla albay Lissender Stark bize doğru koşmaya başladı. Odanın öbür ucuna koşup pencereyi açtım ve dışarıya baktım. Ay ışığında dinlenen bahçe ne kadar da huzurlu, sakin ve tatlı görünüyordu. Yükseklik on metreden fazla olamazdı. İşiye tırmandım ama beni tehdit eden kişiyle kurtarıcım arasında ne konuşulduğunu duymadan atlamak istemedim. Eğer ona kötü davranacak olunsaydı bütün tehlikeleri göze alıp ona yardıma koşmaya karar vermiştim. Bu düşünce aklımdan henüz geçmişti ki albay kapıda belirdi. Kadını yana iterek geçmeye çalıştı ama o kollarını adamın etrafına dolayıp engellemeye çalıştı. Fritz, Fritz diye haykırdı. Geçen seferden sonra bana verdiğin sözü unutma. Bir daha olmayacak demiştin. Sessiz kalacak. O kimseye anlatmayacak. Delirmiş olmalısın Alice diye bağırdı. Kadından kurtulmaya çalışarak. Hepimizin sonunu hazırlayacaksın. O çok fazla şey biliyor. Bırak da geçeyim diyorum sana. Kadını bir yana iterek pencereye koştu ve kocaman silahıyla bana saldırdı. Kendimi boşluğa bırakmıştım ve sadece ellerimle eşiğe tutunuyordum. Tam o anda satırı indi. Hafif bir acı hissettim. Tutuşum gevşedi ve aşağıdaki bahçeye düştüm. Çok fazla sarsılmıştım ama düşüşüm canımı hiç yakmamıştı. Hala tehlikede olduğumu farkındaydım. Onun için ayağa kalktım ve tüm gücümle çalıların arasından koşmaya başladım. Koşarken... Birdenbire şiddetli bir baş dönmesi ve mide bulantısı hissettim. Acıyla zonklayan elime baktım ve ilk defa o zaman baş parmağımın olmadığını ve yaramdan kan fışkırdığını gördüm. Mendilimi etrafına bağlamak için uğraştıysam da kulaklarım ansızın çınlamaya başladı ve hemen ardından baygın bir halde gül ağaçlarının arasına düştüm. Baygın halde ne kadar yatmış olduğumu bilmiyorum. Oldukça uzun bir süre olmalı. Çünkü giysilerim çiğ yüzünden sırılsıklam ve ceket kolum yaralı elimden akan kanla kıpkırmızı olmuştu. Acısı gece yaşadığım tüm olayların her ayrıntısını bir saniyede geri getirdi. Kovalayanların hala peşime düşeceğini düşünerek hemen ayağa fırladım. Ne var ki etrafıma bakındığımda ne bir ev ne de bir bahçe görebiliyordum. Yaşadığım şaşkınlığı size anlatamam. yolun hemen yanındaki çitin dibinde yatıyordum. Az aşağıda... Yakınına gidip baktığımda önceki gece buraya varırken inmiş olduğum istasyon olduğu ortaya çıkan uzun bir bina vardı. Elimde iğrenç yara olmasa o saatler boyunca yaşamış olduğum her şeyin kötü bir rüya olduğunu düşünürdüm. Yarı baygın bir halde istasyona gidip sabah trenini sordum. Bir saat içinde Reading'e bir tane varmış. Gece gittiğimde görevli adamın hala orada olduğunu fark ettim ve ona Albaylı Sanders Stark ismini duyup duymadığını sordum. İsim ona yabancıydı. Önceki gece beni bekleyen arabayı fark etmiş miydi? Hayır, fark etmemişti. Yakınlarda bir polis karakolu var mıydı? Üç mil ötede bir tane varmış. Zayıf ve hasta halimle orası benim için fazla uzaktı. Polise hikayemi anlatma işini şehre dönene kadar ertelemeye karar verdim. Geldiğimde saat altıyı biraz geçiyordu. Onun için önce yaramı sardırmaya gittim. Ardından da doktor buraya kadar bana eşlik etme nezaketinde bulundu. Davayı ellerinize bırakıyorum ve ne tavsiye ederseniz yapacağıma dair söz veriyorum. Bu ilginç hikayeyi dinledikten sonra ikimiz de bir süre sessizce oturduk. Sonunda Sherlock Holmes kitaplığına giderek içinde gazetede bulduğu ilginç yazıları yapıştırdığı kitabını çıkardı. Burada ilginizi çekecek bir ilan var dedi. Yaklaşık olarak bir yıl kadar önce tüm gazetelerde yer almıştı. Dinleyin. Kayıp, Bay Jeremiah Heilink. 26 yaşında hidrolik mühendisi gece saat 10'da evini terk ettikten sonra bir daha haber alınamamıştır. Üzerinde siyah ve sebse, ha belli ki Albay makinesini daha önce de tamir ettirmiş. Aman tanrım diye bağırdı hastam. Bu kızın söylediklerini de açıklıyor. Çok haklısınız. Albayın kimsenin küçük oyununu bozmasına izin vermeyecek, serin kanlı ve acımasız bir adam olduğu apaçık ortada. Neyse. Şimdi saniyelerin bile önemi var. Kendinizi iyi hissediyorsanız önce Scotland Yard'a uğrayalım sonra da a gitme hazırlıklarına başlayabiliriz. Yaklaşık 3 saat sonra hepimiz Reading'den kalkıp küçük Berkshire kasabasına giden trendeydik. Yani Sherlock Holmes, hidrolik mühendisi, Scotland Yard'tan müfettiş Bridge Street, bir sivil polis ve ben. Bridge Street... Koltuğunun üzerine civarı kapsayan bir harita açmış ve Eyford'u merkez alarak pusulalarıyla bir halka çizmekle meşguldü. İşte dedi. Bu halka kasabanın etrafındaki 10 millik alanı içine alıyor. Aradığımız yer halkanın çizgisine yakın bir yerlerde olmalı. Sanırım 10 mil demiştiniz öyle değil mi bayım? Bir saat süren sıkı bir yolculuktu. Ve sizi baygın haldeyken onca yolu geri götürdüklerini düşünüyorsunuz. Öyle mi? Öyle olmalı. Ayrıca kaldırılıp bir yerlere götürüldüğüme dair karışık bir şeyler de hatırlıyorum. Benim anlayamadığım, dedim, seni bahçede baygın halde bulduklarında neden öldürmedikleri. Belki de kadının albaya yalvarmaları işe yaradı. Bunun pek mümkün olacağını sanmam. Albay'ın ki kadar duygusuz bir suratı daha önce hiç görmemiştim. Neyse, yakında her şeyi halledeceğiz zaten, dedi Bridget Street. Ben çemberimi buraya çizdim. Keşke peşinde olduğumuz insanları... Tam olarak hangi noktada aramamız gerektiğini bilseydik. ''O noktayı aydınlatabileceğimi sanıyorum.'' dedi Holmes sessizce. ''Aa gerçekten mi?'' diye çıkıştı müfettiş. ''Fikrinizi oluşturdunuz demek. Bakalım size kim katılacak?'' ''Bana kalırsa güneyde derim çünkü oranın toprakları daha tenha.'' ''Bence doğuda.'' dedi hastam. ''Ben de oyumu batı için kullanıyorum.'' dedi sivil polis. ''Oralarda birçok sessiz küçük köy var.'' ''Ve ben de kuzey diyorum.'' dedim. Çünkü orada tepeler yok ve dostumuz arabanın bir tepeye çıktığını hatırlamadığını söylüyor. ''Haydi bakalım.'' diye atıldı müfettiş gülerek. ''Çok hoş. Dört farklı fikir. Pusulayı aramızda bölüştük. Bu durumda siz oyunuzu kime veriyorsunuz?'' Hepiniz yanılıyorsunuz.'' ''Ama bu mümkün değil.'' ''Mümkün.'' dedi Holmes. ''Bence burası.'' Parmağını çemberin merkezine koydu. ''İşte onları burada bulacağız.'' ''Peki 10 millik yolculuk ne oldu?'' diye sordu Hader'le şaşkınlık içinde. Beş ileri, beş geri. İşte bu kadar basit. Arabaya bindiğinizde atın dinlenmiş olduğunu kendiniz söylediniz. 10 mil o kötü yollarda koşmuş olsaydı nasıl dinlenmiş olabilirdi? Gerçekten de çok mümkün gözüken bir hile diye fikrini belirtti Britt Street düşünceli bir şekilde. Ve bu suçluların işi konusunda da hiçbir şüphe yok tabi. Kesinlikle en ufak bir şüphe yok ki bu adamlar büyük çaplı kalpazanlar. Makineyi gümüş yerine başka alaşımlar oluşturmak için kullanıyorlar. Bir süredir kurnaz bir çetenin iç başında olduğunu biliyorduk, dedi müfettiş. Ülke içine en azından bin adet madeni para dağıtmışlar. Reading'e kadar onları takip edebilmiştik. Ama izlerini büyük bir ustalıkla silmiş oldukları için maalesef daha ileri gidememiştik. Bu da işinin ehli olduklarını gösteriyor. Ama şimdi elimize geçen bu güzel fırsat sayesinde onları kıstırmayı başaracağımıza inanıyorum. Ama müfettiş yanılmıştı. Çünkü bu suçluların kanunun ellerine düşmeye hiç niyetleri yoktu. Eifort istasyonuna girdiğimizde bir ağaç öpeğinin arkasından yükselen ve çevreyi uğursuzca kaplayan kocaman bir duman bulutu gözümüze çarptı. Yangın mı çıkmış diye sordu Bridge Street. Tren bizi arkasında bırakarak yoluna devam ederken. Evet bayım dedi istasyon müdürü. Ne zaman çıktı? Gece çıkmış diye duydum bayım. Ama giderek yeğiliyor. Bütün ev alevler içinde kaldı. Kim'in evi? Doktor Becher'ın. Mühendis dostumuz araya girerek, "Söyleyin lütfen, şu Doktor Becher uzun sivri burunlu zayıf bir Alman mıydı?" İstasyon müdürü neşeyle gülmeye başladı. "Hayır bayım, Doktor Becher bir İngilizdir ve köyde ondan daha koca göbekli biri daha yoktur. Ama onunla kalan bir beyefendi var. Anladığım kadarıyla bir hastası. O yabancıdır ve iyi pişmiş bir bifteğin ona bir zararı olmaz doğrusu." İstasyon müdürü daha konuşmasını bitirmeden hepimiz yangının olduğu yöne doğru koşmaya başladık. Yol küçük bir tepeye çıkıyordu ve önümüzde her penceresinden ve kapısından alevler fışkıran beyaz bir bina duruyordu. Bahçesinde üç itfaiye arabası alevlerle boğuşup duruyordu. İşte burası diye bağırdı Hatter'le heyecanla. Şurası çakıllı yol ve şunlar da içinde yattığım gül ağaçları. İkinci kattaki şu pencereden atlamıştım işte. En azından onlardan intikamınızı almışsınız. Hiç şüphe yok ki gaz lambanız preste ezilirken tahta duvarları tutuşturmuş. O sırada bunu fark edemeyecek kadar heyecanla sizi kovalamakla meşguldüler. Herhalde çoktan kaçıp gitmişlerdir. Ama siz yine de eski dostlarınıza bir baksanız iyi olur. Ve Holmes'ün tahmini doğru çıktı. Gitmişlerdi. O günden beri ne o güzel kadından, ne uğursuz Almandan, ne de suratsız İngiliz'den bir haber alınabilmişti. O sabah bir çiftçi... İçinde bir sürü insanla birkaç küçük sandık olan ve hızla reading'e doğru yol alan bir araba görmüş. Ama bu kaçakçılarla ilgili öğrenebileceğimiz son şey oldu. Holmes'un müthiş zekası bile nerede olduklarına dair bir ipucu bulmasını sağlayamadı. İtfaiyeciler içeride buldukları garip şeylere bir hayli şaşırmışlardı. İkinci kattaki pencere pervazında kopmuş bir insan parmağı bulmaları ise şaşkınlıklarını daha da arttırmıştı. Akşama doğru çabaları nihayet sonuç verdi ve alevleri yendiler. Ama çatı çökmüştü ve bütün ev öyle bir harabeye dönmüştü ki yeni tanıdığımız dostumuza o kadar pahalıya patlayan makineden yamulmuş birkaç silindir ve demir boruların haricinde hiçbir şey kalmamıştı. Bol miktarda nikel ve kalay bulunduysa da paralardan eser yoktu. Söz konusu şu büyük kutuların açıklaması belli ki burada yatıyordu. Hidrolik mühendisimizin şuurunu kaybettiği noktadan kendine geldiği noktaya nasıl geldiği sorusu, bahçedeki yumuşak toprakta bulunan izler olmasa sonsuza kadar cevap bulamayabilirdi. Biri çok küçük, diğeri de çok büyük ayaklı iki kişi tarafından taşınmış, büyük ihtimalle daha az cesaretli ve saldırgan olan sessiz İngiliz, kadınla beraber baygın adamı tehlikeden uzaklaştırmıştı. ''Evet'' dedi mühendisimiz, üzüntüyle bir kez daha. Londra'ya dönmek üzere yerlerimizi alırken. ''Benim için çok hoş bir iş oldu doğrusu. Baş kaybettim. Bin şilini mi kaybettim. Peki elime ne geçti?'' ''Tecrübe'' dedi Holmes gülerek. ''Bu işe yarayabilir biliyorsun. Hayatının sonuna kadar hatırlaman için bunu kelimelere dökmen yeter.''